Uykum bırakıp gitmiş Yalnız kuramam bir düş Koysam da zaferlere Takılırdım bir engele Düşsem yarın aklına Görsen kuru gözlerim Tutsam da bir dengede Biliyorsa gelişim başımı döndürdü. Özlemiş ikimizi bu şehrin içindeki koca caddeler Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdüm Değil alamadım çiçek pasajından sana laleler Çözülemiyor ipinin ucu bu nasıl bir kördür Yalanlanamaz asla ala sana negatif ya, ya. Bugün aramız açıldı biraz Yarına geri gelir neşemiz ya, ya. Yok gece gündüz ya, Epey ıssız ve tersimiz düz ya, ya. Yine yaşanır o kış Lacivert havaya karışır ölçümüz ya, ya. Özlemiş ikimizi bu şehrin içindeki koca caddeler ya, ya. Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün? Ya, ya. İləlim de alamadım çiçek pasajından sana laleler. Çözülemiyor ipinin ucu bu nasıl bir kördü? İstedim zararsız biz. İst İstediysem olmaz. Yok ama gözlerin amansız. Yok gibi çaresi bulunmaz. Tabi onun aklı bende kalmaz. Gece gece vakti değil aranmaz ki mesafeler kısalmaz. Kalbim nadiren kırılmaz o. Oh. Bana geliyor, seni sevesim Yine dönüyordum, değil hevesim Sonunu biliyordum, daha beni yorma Özlemiş ikimizi bu şehrin içindeki koca caddeler Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün? Bir alamadım çiçek pasajından sana laleler Ucu bu nasıl bir gördüğüm? <Gülüyor>